16 Mayıs tarihli 145 numaralı programda yine sizlerle birlikteyim. Deniz Murat Meriç. Güne bambaşka bir yerden başlamak istiyorum Ankara'da. Büyük tiyatro sahnesinden. Yıl 1983 sahnede Cüneyt Gökçer var. Shakespeare'in Kral Lear oyununda başrolde. Dile beni tabiat. Sevgili Tanrı dinle beni. Bu mahluku verimli kılmak niyetindeysen eğer tasarından vazgeç. Rahmine kısırlığın damgasını vur. Döl alacak uzuvlarını kurut da lanet vücudundan ona şey rast getirecek bir revlat çıkmasın kaderinde doğurmak varsa bile çocuğunun hamurunu öyle bir kin ve garez mayasıyla yoğur ki Evladı onu ile kan tanımazlığıyla ile inim milletsin Genç anlını kırış kırış buruştursun Döktüreceği gözyaşlarıyla yanaklarına derinizler açsın Anasının bütün emek zahmet ve iyiliklerini alayla Hakaretle karşılasın da Bu kadın evlat körlüğünün Bir yılanın dişinden de beter olduğunu anlasın Durmam burada artık durmam Duramam durmam Durmam ben... Dinlediğimiz kayıt Ankara Devlet Tiyatrosu arşivindendi. Cüneyt Gökçer karakteri 22 yıl sonra yeniden canlandırıyordu. 1961 yılında bugün Kral oynamak üzere Moskova'ya giden Gökçer büyük başarı kazanmıştı. Sanatçı, nice karaktere can verdi ama aralarında ikisi Kral Lir ve Dam'daki kemancı oyunundaki ve alameti farikası oldu. Cüneyt Gökçer 2009 yılında aramızdan ayrıldı. 1920 doğumluydu. Doğumundan bir yıl önce Türkiye tarihini değiştirecek bir olay oldu. Dünkü programı dinleyenler 9. Ordu Genel Müfettişi Mustafa Kemal'in Yıldız Sarayı'nda Vahdettin'le görüştüğünü hatırlar. Bu görüşme sonrası genç subay yeni görevini gerçekleştirmek üzere İstanbul'dan bir vapura bindi ve 16 Mayıs 1919 günü Karadeniz'e açıldı. Bilinen adıyla Vahdettin'in, resmi adıyla 6. Mehmet'in buyruğuyla bindiği vapuru hepimiz biliriz. Bandır mı? Pusulası bozuk olan vapurla ve 18 arkadaşı eşliğinde İstanbul'dan Samsun'a doğru yolda çıkan Mustafa Kemal, rotasını kaybetmemek için kıyı şeridini takip etmiş, nice fırtınaya göğüs germişti. En azından tarih kitaplarında böyle yazar. Bandırma Vapuru 1924 yılında hizmet dışı kaldı, ertesi yıl parçalandı. 2001 yılında Aslı'na uygun olarak yeniden inşa edildi ve Samsun'da Milli Mücadele Parkı'nda ziyarete açıldı. Vahdettin adıyla bilinen son Osmanlı Padişahı 6. Mehmet, Bundan tam 7 yıl sonra bir 16 Mayıs günü sürgüne gönderildiği Sanremo da hayatını kaybetti. Cenazesi Şam'a gönderildi, orada defnedildi. Vahdettin, türbesi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olmayan tek padişah. Müzik Man bu şarkısında eski köprüyü anlatıyordu. Eski köprü dedikleri Galata Köprüsü. 1994 yılının 16 Mayıs günü bünyesindeki bir lokantada çıkan yangın sonucu çökerek kullanılmaz hale gelen köprü. 1875 yılında inşa edilmişti ve Haliç'in iki yakasını birbirine bağlıyordu. Eski köprünün bir kısmı şu anda sütlüce yakınlarında. Yenisi ise eskisini aratacak kadar hantal. Hadi gel buluşalım eski köprünün altında. Kimseler görmesin Mehtaba karşıya uzanalım Eski köprünün altında Kimseler duymasın Kimseler duymasın Erin din ve krallık karşıtı yazılarından dolayı tutuklanarak Bastille hapishanesine gönderildiği gün bugün. Olay 300 yıl önce gerçekleşmiş ama değişen bir şey yok. Yazarlar hala tutuklanarak cezaevine konulabiliyor. Yazık ki memleketinin en büyük dertlerinden biri bu. Tutuklamaları savunan isimlerden biri 70 yıllar boyu siyaset sahnesinde fırtına gibi esen Süleyman Demirel. Adalet Partisi ile başlayan siyaset sahnesindeki yükselişini Doğru Yol Partisi genel başkanı olarak sonlandıran Süleyman Demirel 1993 yılında bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı seçildi. Kamran İnan, Lütfi Doğan ve İsmail Cem'le girdiği yarışı 3. turda 244 oy alarak tamamlayan Demirel, görevini 7 yıl sonra aynı gün Ahmet Necdet Sezer'e devretti. Bu sonuca göre Isparta Milletvekili Sayın Süleyman Demirel anayasanın 102. maddesinde üçüncü oylama için öngörülen salt çoğunluğu sağlamış 244 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır. Zatı devletlerini tebrik eder, vatanımıza ve milletimize hayırlı Uğurlu olmasını Allah'tan dilerim. Cumhurbaşkanı sıfatıyla Devletin varlığı Ve bağımsızlığını Vatanın Ve milletin bölünmez bütünlüğünü Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve layık cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından, ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. 1957 yılında bugün IBM yeni geliştirdiği kullanılabilir kişisel bilgisayarı tanıttı. Alet o güne dek yapılanların aksine az yer kaplıyordu ve bir hayli hafifti. Tanıtımda üstüne basa basa sadece 21 ton deniliyordu. Ondan 69 yıl önce bir başka yeni alet hayatımızda bambaşka bir sayfa açtı. Emil Berliner, 16 Mayıs 1888'de Philadelphia'da yeni keşfettiği gramofonun tanıtımını yaptı. Bunun şerefine gramofonlar aracılığıyla dinleyebildiğimiz en eski pop şarkımızı çalayım. Henüz pop kelimesinin literatürümüze girmediği günlerden enteresan bir uyarlama bu. Söylediği tangolarla genç kızların kalbini çalan Celal İnce, çiftliğin başlıklı cowboy şarkısını seslendiriyor. I got a Celal İnce söylediği tangolarla adından söz ettirmiş, arada bu tarz denemeler yapmıştı. Hazır gramofonu ortaya çıkartmışken, 1932 tarihli bir plağa döndüreyim. Plak üzerinde karşımıza çıkan ilk Türkçe tango bu, mazi. Necip Celal Handel'in bestesini Seyy Hanım seslendirecek. Angolar'ın yıldızı Sayan Hanım 28 yıl önce bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Sanatçı uzun süren sessizliğini 1978 yılında Nedim Eran'ın İstanbul Radyosu'nda yaptığı programa katılarak bozmuş, yeniden hayranlarının karşısına çıkmıştı. O gün anlattıklarından bir bölümü Kaptanzade Ali Rıza Bey'in fantezisi eşliğinde dinliyoruz. 1930'larda evvela Kaptanzade Ali Rıza Bey'in fantezileriyle başladı. konservatuvar konserlerine çıktığım zaman... ...beni tanıdılar... ...plak şirketleri... ...plak doldurmam için müracaat ettiler... ...ondan sonra... ...ilk defa... ...Kaptanzade Alirza Bey'in... fantazilerini söyledi... ...sırasıyla... Halit Recep Bey'in... ...Necip Celal'in... ...Fehmi Ege'nin... ...daha... ...ismini hepsini söylemek isterim ama... ...birçok... ...bestekarların... ...Mustafa Şükrü Bey'in... ...tangolarını söyledim. Hatırlayamayacağım... ...daha birçok... ...tango, rumba, fox talklar söyledim. O yıllarda radyo yayını var mıydı? Ben söylemeye başladığım zaman... ...henüz yoktu. Hangi yıl tahminen? tahminen 33 Benim hatırladığıma göre 33 yıllarında 32 veya 33 kati bir şey söyleyemeyeceğim. Büyük postahanenin üstünde ilk defa ben söyledim. Ondan evvel var veya yok olduğunu bilmiyorum. Orada devamlı yayınlarınız, devamlı emisyonlarınız olur muydu? Tabii canlıydı o zaman yayınlar. Haftada bir defa. Hangi orkestra ile söylerdiniz? Mesut Cemil'de ee, Necip aşkım... ...o orkestralarla söylüyordu. Tabii gene o günlerin ünlü parçalarıydı. Evet... 2010 yılında Süper Lig bir Anadolu takımının şampiyonluğuyla sonuçlandı. Bursaspor, üç büyükler Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la daha önce şampiyonluğu tadan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor sonrasında Süper Lig'in 5. şampiyonu olarak tarihe geçti. 16 Mayıs'ta 43 puanlı şampiyonluğunu ilan eden yeşil-beyazlı ekip 1966-67 sezonunda 1. Lig'de şampiyon olmuş. Bu şampiyonluk sonrasında Şükrü Gümüş da çok bilinen bir Bursa türküsünü takıma uyarlamıştı. Yeşil Formamıza açar yeşil beyaz, formamıza açar bursası parlayız, yıkalısa cihan bursası parlayız, yıkalısa cihan. Yeşil beyaz, formamıza açar yeşil beyaz. Formamıza açar Bursası parlıyor, yıkılmasa cihan Bursası parlıyor, yıkılmasa cihan. Güm bom gün bom gün bom gün bom. Şutlar çekeriz. Güm bom gün bom gün bom gün bom. Şutlar çekeriz. Sağdan soldan her bir yandan akın ederiz. Sağdan soldan her bir yandan akın ederiz.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 Amerikalı müzisyen Liberace de bugün doğmuş. Belçikalı caz gitaristi Django Reinhardt, Amerikalı dansçı ve şarkıcı Sammy Davis Jr., heavy metal denince akla gelen ilk isimlerden Ronnie James Dio, büyük öykücü Memduh Şevket Esendal ve şair Ercüment behsatlav 16 Mayıs'ta hayatını kaybetmiş. Bugün aramızdan ayrılan bir başka sanatçı Sevim Tanürek. Bundan 19 yıl önce İstanbul'da kendisine çarpan bir araba onu bu dünyadan ayırdı. Direksiyonda o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan vardı. Kaza 11 Mayıs'ta meydana geldi. Yayalar için yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçen Tanürek ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. 5 gün hastanede kalan sanatçı 16 Mayıs 1998 günü hayatını kaybetti. Kazadan sonra sürücü ihmali gerekçe gösterilerek dava açıldı. Ancak davanın sonucunda Sevim Tanürek 8'de 8 kusurlu bulundu. Ahmet Burak Erdoğan hakkında kusursuzluk raporu verildi. Üç ay yapsa mahkum oldu. Bu da para cezasına çevrildi. Sonrasında çok şey yaşandı ama iyisi mi fazla değişmeyeyim. Sevim Tanüray'ın sesinden dinleyeceğimiz şarkıyla programı sonlandırayım. Beni yalnız bıraktın <Gülüyor> Beni yalnız bıraktın Ben sana ne yaptım ki Beni öksüz bıraktın Beni öksüz bıraktın Şarkılarla Memleket Tarihi bugün 145. kez açık radyo mikrofonlarındaydı. Deniz Murat Meriç, yarın aynı saatte yeniden burada olacağım. Görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyor, temennimi yeniliyorum. Barış dolu günler bizimle olsun. Hoşçakalın. Şarkılarla Memleket Tarihi